Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli. Ee, sizlere yine bir açık hava kaydından sesleniyorum. Ee, arka planda duyacağınız kuş sesleri, kuzu meylemeleri ve sürünün çanları e, bunu kanıtlayacak. Sonradan eklediğimiz efektler değil. E, lütfen öyle düşünmeyin. E, İzmir satındayız. Ee, yine o çevreden bir röportajla e, size ulaşıyorum. Ee, yanımda Mert Aydın var. Doktor Mert Aydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyi, şükür. İşte gördüğünüz gibi uğraşıp duruyor. Harika. Ee, uğraştığı yeri anlatacak biraz bize Mert Aydın. Ee, ve de bir e, evin şimdi güney cephesine biz e, sırtımızı verip, Küçük bir, aslında küçük de olmayan bir bahçeye doğru <gülüyor> bakıyoruz. 700 metrekare civarında. 700 metrekare. Arkamızdaki ev kaç metrekare? O da yaklaşık 65 metrekare. Süper. Aslında konumuz o. Şimdi o evin kuzeyden esen rüzgara karşı bize yaptığı siperle kayıt için uygun bir alan bulmuş evet, durumdayız. Güney cephesinde tatlı tatlı güneşlenerek bir yandan da ağzımız kurudukça onu ıslatacak durumlarla her türlü hazırlığımızı açık havada yapmış halde program kaydımızı yapıyoruz. Neredeyiz biz? Burası neresi? Biz neredeyiz? Şu an Kemalpaşa ilçesi sınırları içerisindeyiz. Hı hı. Kemalpaşa ilçesine bağlı Bayramlı köyündeyiz. Hı hı. Bayramlı köyünden biraz daha uzağız ama yaklaşık iki buçuk kilometre köye uzaklığımız. Hı hı. Toprak bir yolumuz var ama yine de keyifli bir yol. Yüksek Ormanın içindeyiz. Evet evet bayağı yüksek bir noktadayız. İzmir e, o, rakım 10 gösterse de burada hı hı. yaklaşık 960 gösteriyor. Hı hı. <gülüyor> bayağı yüksekteyiz aslında. Evet. Orman yolundan gelinen aslında güzel bir nasıl diyelim ormanın içerisinden ve derin bir vadinin kenarından güzel bir aslında tabii araç yoluyla beraber tabii. gelip sonra belli bir yerden sonra bir orman yoluna kıvrılıyoruz. Evet Armutlu köyünden dönüyoruz. Armutlu deresinin izleyerek Bayramlı köyüne ulaşıyoruz. Yaklaşık 12 kilometrelik bir asfalt yoldan hı hı. dereyi takip eden virajlı çok hoş. Ağaçların olduğu ormanın içinden geçen hoş bir yoldan geliyoruz Bayramlı köyüne. Bayramlı köyünden de yaklaşık işte 2 iki, iki buçuk kilometrelik toprak bir yoldan arazimize ulaşıyoruz. O biraz o da keyifli yani yine ormanın içinden geçen bir yol ama işte toprak olması yazın e, rüzgardan, kışında yağmurdan ve çamurdan etkilenmesinden oluyor ileride ediyoruz bu şekilde. Güzel eğer aracınızın altı yüksekse hiçbir sorun olmadan. Tabi tabi tabii aracınızın altı yüksekse hiçbir sıkıntı olmadan rahat rahat geliyorsunuz. Biraz da aracınızın kuvvetli olması gerekiyor doğru. Ben şimdi neden burada olduğumuzu daha doğrusu benim neden bu röportajı yapmak istediğimi hem siz sevgili dinleyenlere hem de Sayın Mert Aydın'la da böylece bu vesileyle açıklamış olayım kendisi de merak <gülüyor> içerisinde şimdi biraz önce hafif tarifini yapmış olduğumuz ev kendisinin yani daha doğrusu bu araziyi bulması, sonra burada bir ev yapmaya karar vermesi ve evet. belli bir sürecin sonunda da bu arkamızdaki 60 metrekarelik ev işte bu bahçenin içerisinde oturmuş durumda. Çevresinde de komşular var. Aslında tek başına bu bahsettiğimiz arsanın içerisinde duran bir ev değil değil, değil. mi? Tabii, tabii. Çevremizde çeşitli tapura araziler var. Yaklaşık 9 tane komşumuz hı hı. var. Hı hı. Halen oturan, bilfil gelen giden, hı hı. ev işlerini ve bahçe işlerini yapan. 9 komşumuz var gayet güzel hoş bir mekandayız. Sessiz sakin, Sessiz, sakin. meşe ormanıyla evet. daha çam ve meşe karışımı bir ormanla çevrili ee, gece bile kuşların Nedense. Rahat rahat ötebildiği, <gülüyor> evet, rahat rahat ötebildiği. Ee, ve e, gökyüzünün e, eğer kuvvetli bir ay ışığı yoksa e, bütün haşmetiyle e, üstünüzde parladığı bir yer. E, burası e, şu vesileyle bizim programımıza konuk. E, bizim programın ottosu biliyorsunuz yani sloganı mimarlığın tüm hallerine dair konuşmalar. Bugüne kadar programda pek çok mimar, pek çok müzisyen. Ne mutlu bana. Evet, <gülüyor> bir, bir doktoru ağırlamak nasip olmamıştı. O da bugüneymiş. Ee, pek çok mimarlık öğrencisi, yani mimarlıkla doğrudan alakalı alakası pek çok kişiyi e, konuk almıştık ama kendine bir ev yapıp sonra o evi de bir kısım kendi kendini yetebilen teknolojilerle dolduran biriniyle röportaj yapmamıştık. Evet, evet. bu benim gençlik hayalim. <gülüyor> 20'li yaşlarının sonundan itibaren hı hı. ben böyle doğayla iç içe yaşamayı işte bir şekilde kendi kendine yetebilen bir ev yapmayı hep hayal etmişim zaten hı hı. buraya bir vesileyle geldik 2008 yılının yazıydı ben ilk geldiğimde hı hı. o zaman çok beğendim yani işte bir tarafta senin de bahsettiğin gibi meşe ormanı, çam ormanı iki şeyin ormanın arasında bir çok geniş bir çok geniş olmayan bir arazi hı hı. bu arazi içerisinde ağaçlar, meyve ağaçları yetişmiş olanlar vardı yetişmek üzere olanlar vardı çok hoşuma gitti manzarası çok güzel bir taraf yine tepeye dağa bakıyor bir taraf ovaya bakıyor Kemalpaşa Ovası'na bakıyor Kemalpaşa ovasında görebiliyorsun. Öyle olunca manzarası falan da çok hoş görününce içime sindi. Zaten dediğim gibi gençliğimden beri böyle bir yer edinme hevesim vardı kendi kendine yetebilen bir habitat oluşturma hevesim vardı. Öyle olunca burası güzel dedik karar verdik geldik aldık. Harika. Bu bir yandan zaten pek çok kişinin de hayali galiba. Daha doğrusu Tabii. çok dillendirilen ama kolaylıkla da gerçekleştirilemeyen bir hayal. Bir de şimdi yeni e, bu... Kentleşme, kentleşme şey, paradigmaları da var işte şehir içerisinde tarım ya da doğaya daha yakın yaşama yöntemleri ne olabilir vesaire arayışları var. Hı hı. Bir şekilde de aslında deniz kenarında da olabilecekken yani İzmir'de aslında deniz Tabii kenarında olabilir. da olabilecekken böyle bu bahsettiğimiz ve programın başından beri ballandıra ballandıra tarif ettiğimiz bu çevrenin içerisinde bir ev yaptırdınız. Yaptırdık, evet. Nasıl oldu bu evi yapma süreci? Yani mimar, mimara danıştınız mı? Öyle kendi kendinize Yok, mi? Yok, hayır hiç mimara danıştık açıkçası. Bravo. Zaten yapanlar da inşaat mühendisi değildi. <gülüyor> Bildiğiniz basit, köyde yetişmiş ve işte alaylıdan yetişmiş insanlarla yaptık bu işi. Hı -hı. Harcı getirdiler, kardılar, kalıpları kurdular, çaktılar, demirleri kendileri yaptılar. Her Hı -hı. şeyle bu eski bildiğimiz ustalardan yapıldı Hı -hı. bina. İki aşamada yapıldı. Önce kabası yapıldı. E, arazi biraz e, kış şartları şey oldu, çetin olduğu için Hı -hı. Hani bir sene beklemesini uygun gördük açıkçası. Bir sene beklesin, otursun, ondan sonra kalan Hı -hı. kısmını devam edelim diye bir düşüncemiz vardı. Ondan sonra bir sene geçtikten sonra da içini toparladık, Hı -hı. yaptık. Sonra oturabilir hale getirdik. Hı -hı. Kaç usta yaptı bu evi? ilk kaba kısmında 4 kişi çalıştı. Hı hı. Daha sonra ince kısmında da yine bir 4-5 kişilik bir ekip vardı. Yani işte sıvası, çatısı, ondan sonra kapısı, penceresi falan yani derken o şekilde bir ekiple Götürüldü. Ee, ne kadar sürdü? İşte ilk bölümü yaklaşık iki ay sürdü. Kaba kısmın oluşturulması iki ay sürdü. Kalan kısmı da e, ince kısmın oluşturulması da iki ila üç ay civarında hı hı. sürdü. Yani yaklaşık beş altı aylık bir süreç içerisinde. Evet. Ama aray mevsimde girdiği için. Tabii, tabii araya araya girdi. Bir kış ve bir yaz geçirdiği için, hı hı. E, yani hem evin oturması açısından, hem de e, maddi imkanlar hı hı. nedeniyle e, bir yıllık bir ara vermek zorunda kaldık. Hı hı. O, bu. İki yıllık süreç içerisinde toplam 5-6 aylık bir süreçte inşaatı bitirmiş olduk. Peki evin e, nereye konumlanacağı, e, hangi odasının nerede olacağı? E... Tamamıyla ben belirledim onu. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Her şeyini ben belirledim. Yani, arazi zaten e, çok biçimli bir arazi değil. Çok dikdörtgen ve e, eğik bir arazim var. Yani, e, yaklaşık 1400 metrekarelik bir arazi. Şu an işte önümüzde 700 metrekarelik bir bölümü duruyor. Hı hı. Bu arazinin en geniş yerine yapmak zorundaydık evi. Zaten başka şansımız yoktu. En uygun yer burasıydı. O buraya oturttuk. Ustayla beraber planlarını, metrajlarını ayarlamıştım zaten. Ben her şeyi çiziliydi. Hangi oda? İşte i̇ki oda var şu anda evin içerisinde. Bir banyo tuvalet var. Salonun içerisinde bir açık mutfak var. Hı hı. Bu şekilde yaklaşık 60-65 metrekarelik bir e, kullanım alanı olan hı hı. bir ev tasarımı. hayali gerçekleştirmek için bir aracıya ihtiyaç duymadığını anlıyorum buradan. Yani yapab aslında e, aracılara hiç ihtiyaç duymadım. Yapabildiğim her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Ama e, sonuçta ev yapmak benim tek başıma yapabileceğim e, ka kadar e, kolay bir iş değil. Hı hı. E, o işi de mecburen başkalarına havale etmek zorundaydım. Evet. Havale ettim, e, ustaları bulduk, beraber anlaştık, çalıştık, ettik hep beraber. Ama e, evin hani, mimari kısmını hı hı. tamamıyla ben oluşturdum. Peki şey, e, biraz da bahçeden bahsedelim. Yani bir yandan e, yüksek bir noktada evet. e, aslında e, bütün arsa. Ama e, şurada küçük bir e, çilek tarlası. Evet, evet. E, az ileride e, yeni ekilmiş bağlar e, ve tabii ki kiraz ağaçları ve çeşitli meyveler. Hı hı. E, her ne kadar yüksek olması dolayısıyla e, daha aşağıdaki e, yüksekliklerdeki çiçek zenginliğini daha maalesef sizin arsada göremesek de. Şu an için mümkün değil. Evet. Bir, evet. Yaklaşık 15-20 gün sonra aha, aşağıdaki çiçek zenginliğini de bizim bahçemizde olacak. <gülüyor> Aynı zamanda meşelerin de yaprak açacağını öğrenmiş bulunuyorum. Ben şimdi hafif kahverengi dallı Olsa da arada koyu yeşil e, zenginliğiyle beraber çam ağaçları her ne kadar kendini gösteriyor olsa da e, bir iki aya kadar daha da e, zengin bir e, dokunun içerisinde olacağımız aşikar. Burada hı. neler yetişiyor mesela çünkü kendi kendini yetmesinden bahsettin evet, Sen, evet. evin e, birazdan yani aslında aradan sonra ben onu şey yapacağım teknolojik olarak da bu ev kendi kendine de yetebiliyor hı hı. E, mesela ne yetiştirilir ne yeniyor burada? Şimdi biz buraya ilk aldığımızda zaten bir kiraz bahçesi, kısmı bir kiraz bahçesi vardı hı hı. içerisinde. Kiraz bahçesini toparladık. Ondan sonra kendi zevkimize göre, hani burada bu yükseklikte yetişebilecek kendi zevkimize göre ağaçlar dikmeye başladık. Hı hı. İşte ne var şu anda? Elma var, şeftali var, kayısı var, hı hı. erik var, armut var. Yani bu ağaçlar yavaş yavaş büyüyorlar ve bu sene muhtemelen hepsinden meyve hı hı. alacağız. Birer ikişer tane meyve alacağız zaman içerisinde daha da gelişecekler. Kirazları devam ettirmeye çalışıyoruz. Var olan kirazları iyileştirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü bakımsız kalmış yani sahipleri çok fazla ilgilenmemiş zamanında. Bakımsız kaldığı için onların işte budama işlerini, ilaçlama işlerini, sürülme işlerini halletmeye çalışıyoruz ve gittikçe de kirazların verimi artıyor. Hı hı. Ee, esas burada yetişen bu yükseklikte ve bu dağ şartlarında en güzeli aslında herhalde görünen ceviz ve kestane. Evet bu meyveleri yetiştirmek lazım ama bu bunlar da daha fazla iş gerektirdiği için hani şu an için çok fazla girmedik açıkçası Hı. o işe. Peki burada ne kadar vakit geçiriyorsunuz? Genelde hafta sonlarını burada geçiriyorum. Cumartesi uygun bir vakitte gelmeye çalışıyorum. İşim olmazsa eğer sabah erken saatlerde işte saat 9-10 civarlarında, öğlene doğru falan yetişmeye çalışıyorum. Eğer işim olursa akşama doğru işte akşam yemeğini burada yiyecek şekilde gelmeye Hı. çalışıyorum. Pazar gününü genelde burada geçiriyorum. Sabah erken kalkarım, ondan sonra kahvaltımı yaparım. Bir elimde fincan çayla bahçeyi gezerim. Hı hı. Bahçenin durumunu yapılacak işleri şöyle kafamda bir toparlarım, ederim. Ondan sonra öğlene doğru saat 10-11 civarlarında işe başlarım, yapılacak işleri yaparım. Akşamüstü acıkırsa meğer bir şeyler atıştırırım hı hı. ve ondan sonra toparlanır. Evet, önerim. Gayet, gayet iyi, süper. O zaman işin teknolojik kısmını konuşmak için bir ara verelim. Belli olsun ara verdiğimiz zaten e, koyunlar da geldi. Bir evet, <gülüyor> yandan meleme devam ediyorlar. Siz de duyuyorsunuz. Kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra sohbete devam edelim. Hı -hı. Açık Mimarlık programındasınız. Kısa bir aradan sonra kuş sesleri, e, koyun e, meylemeleri arasından size yeniden sesleniyoruz. E, Kemal Paşa'nın sırtlarında e, yani İzmir'in Kemal Paşa ilçesinin sırtlarında, Armutlu'nun tepelerinde e, güzel bir noktadayız. Mert Aydın'la beraberiz. Doktor Mert Aydın'la beraberiz. Onun yapmış olduğu bir evi konuşuyoruz. Kendi kendine yetebilen bir ev bu. E, aslında şundan devam edelim. E, ara vermeden önce de söylemiştim. Bu evin bir de yani bu ev her anlamda kendini yetiyor. Yani tarlasında hemen hemen. yetişen, evet hemen hemen doğru <gülüyor> tarlasında yetişen şey yeniyor. Evet. Ama bir de diğer yandan çok temel şeyleri var değil mi? Yani bu dağın tepesinde elektriği nereden buluyorsunuz mesela? Evet çevremizde elektrik yok. Hı -hı. Köy daha önce de söylediğim gibi yaklaşık 2,5 kilometrelik bir uzaklıkta. Hı -hı. O uzaklıktan direklerle elektrik getirmek Hı -hı. gerekecek ama çok masraflı bir işten bahsediyoruz. Çünkü çevremizde 8-9 tane Kullan, elektrik kullanabilecek ev var. Onlar da sürekli kullanabilecek durumda değiller. İşte i̇nsanlar zaten genelde hafta sonu geliyorlar. Cuma, cumartesi, pazar günü gecelerini geçirip pazartesi günü işlerine dönüyorlar ya da pazar akşamı işlerine dönüyorlar. E bu durumda elektriği kullanmak ve getirmek herkes için çok meşakkatli bir olacak. Ama elektrikte ihtiyaç. Hı hı. Yani sonuçta şu yüzyılda elektriksiz herhangi bir şey yapmak gerçekten çok mümkün değil. Hı hı. En azından işte cep telefonunuzu şarj edecek. Varsa elinizde bilgisayarınızı şarj edecek. En kötü ihtimalle evinizdeki aydınlatma işlerini sağlayacak bir elektriğe ihtiyacınız hı hı. E Biz de bunu düşündük nasıl bir çözüm bulabiliriz diye. En kolay yol güneş panelleri olarak geldi. Rüzgar enerjisini de düşündük. Bir rüzgar gülü koyalım, oradan elektrik hı. üretelim şeklinde bir düşüncemiz de oldu. Ama rüzgar enerjisi biraz daha sıkıntılı. Çünkü e, pervaneyi kontrol etmek ve pervanenin akışını sağlamak gerçekten çok e, şey olmuyor. Süreklilik arz etmiyor. Ama güneş sürekli var. Sabah doğuyor, akşam hı. batıyor. Hava bulutlu olsa dahi güneş paneliniz size elektrik sağlıyor. Hı hı. O yüzden hiçbir sıkıntısı yok. Yağmur da yağsa en parlak güneşte olsa sizi rahatlıkla ne boyutta bir panel bu bir neye, neye yetiyor yani bu. neye yetiyor ne boyutta bir panel şu anki panel en küçük boyutta panellerden bir tanesi 80 wattlık bir panel yaklaşık 5 amper basıyor hı hı. en kuvvetli bastığı saatte güneşin en kuvvetli kendisine en dik geldiği saatte yaklaşık 5 amper basıyor ee, elimizde bir sistem var bir hat kesici ve yaklaşık 110 amperlik bir akümüz mevcut hı hı. O hat kesici sayesinde işte fazla ürettiği enerjiyi yük şeye yüklemeden, aküye yüklemeden sıkıntı yaratmadan çünkü sürekli bastığı zaman da aküde bazı problemler Hı -hı. ortaya çıkıyor. O hat kesici sayesinde aküye yüklenmeden işi götürüyoruz. İşte e, ne kadar e, toplam 22 saatte aküyü dolduracak şekilde bir Hı -hı. Şey, sistem bu. Ama sonuçta sürekli kullanmadığımız için sürekli harcanan bir enerji olmadığı için akü sürekli boşalmıyor, sürekli dolu kalıyor. Biz de akşamları işte elektrik enerjisi odaları aydınlatmada hı hı. kullanıyoruz. İşte şarj cihazları, cep telefonu, bilgisayar gibi, laptop gibi şarj cihazlarını kullanıyoruz. Şarj etmekte kullanıyoruz. E ayrıca bir de sulama sistemi kurduk buraya. O hı hı. sulama sistemini özellikle yazın suyun eksik olduğu bitkiler için çok gerekli olduğu dönemlerde sulama sistemini çalıştırmak için kullanıyoruz. O da otomatik bir sistem galiba. Tabi o da otomatik bir sistem. Onu da e, hazırladık, yarattık. <gülüyor> hazırladık Yarat derken? Hazırladık derken <gülüyor> e, zaten hani damla sulama sistemleri bugün bulunmuş şeyler Hı -hı. değil. Bunlar on yıllardır kullanılan sistemler. Hı -hı. E, kurduğumuz sistemde bizim çok fazla suya ihtiyacımız olmuyor. Çünkü e, hani zaten çok fazla sulanması gereken sebze meyve türü bir şey ekmiyoruz. Sadece çileklerimiz var. Biraz sulanması gereken. Biraz da işte yeni dikilmiş ağaçlarımız su istiyorlar. Meyve yatan ağaçlar su istiyorlar. Onlara su vermek gerekiyor. Damla sulama sistemi kullanıyoruz. Burada günün belli saatlerinde saat ayarlı bir motorumuz var. O motor günün belli saatlerinde bu şeylere, ağaçlara veya bitkilere su basıyor ki genelde bunu akşamları ya sabah karşı ya da güneş battıktan sonra hı hı. yapılması için ayarlamaya çalışıyoruz. Ve bu sistem siz burada olmasanız da çalışıyor mu? Tabii tabii. Bu sistem ben burada olmasam da otomatik olarak çalışıyor. 24 saatlik bir e, saatimiz var. Hı hı. O saatte e, bulunan ayarları yapıyoruz. Hangi saatte çalışmasını istiyorsak o saate göre ayarlıyoruz. İşte genelde dediğim gibi akşam 9-10 civarlarında ya da sabaha karşı 3-4 civarlarında basılmasını istiyoruz ki hani hem bitki Sudan yeterince faydalansın hem de güneş sayesinde var olan zaten yetersiz olan suyumuzu çok fazla kaybetmeyelim diye. Bir yandan işte bu kendi kendini yetebilme meselesi de herhalde beklentilerle falan da alakalı. Yani bu şimdi iki menzuyu birbirine bağlarsak güneş enerjisinden elde edilen enerjiyle siz eğer çok yüksek enerji isteyen bir şeyi çalıştırmaya niyetlenirseniz doğal olarak belki o yetmeyecek ya da belki tabii. yine yetecek ama siz sistemi geliştirmek zorunda kalacaksınız. tabii, tabii. bu sistem geliştirilebilir. Yani bir evde kullanmak istediğiniz ne bileyim çamaşır makinesi olabilir, bulaşık makinesi olabilir, Hı -hı. büyük buzdolapları, no frost buzdolapları olabilir. Yani bunları çalıştırmak isterseniz tabii ki sistem buna göre geliştirilebilir. Hı -hı. Bizim şu anda kullandığımız sistem minimum bir sistem. Hı -hı. Kullanabileceğiniz en küçük sistemi kullanıyoruz. Biz, Hı -hı. Ama bize yeten bir sistem bu. Hı -hı. Hani burada ekstra bir şeyimiz yok. Çamaşır makinemiz yok, bulaşık makinemiz yok. Sadece hafta sonları gelip burada geçirdiğimiz için çok fazla bir şeye ihtiyacımız olmuyor elektrik yönünden. Hı -hı. Buzdolabı işinde... Genelde işte buzdolabı olarak Evet iklimsel olarak kışın zaten ihtiyacımız olmuyor hı hı. Ee, Bu mevsime kadar işte Nisan Mayıs aylarına kadar buz ile ilgili çok fazla problemimiz yok hı hı. Dışarıya koyduğunuzda ya da işte uygun bölmelere koyduğunuzda Evin içinde olan daha serin bölgelerde tuttuğunuzda hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz hı hı. Zaten kullandığınız bir ya da iki gecelik bir şey hı hı. Onun dışında sürekli kalan veya soğuk kalmasını gerektiren bir şey bırakmıyoruz hı hı. burada onun için buzdolabına çok fazla ihtiyacımız olmuyor ama kullanılabilir tabii. Hı hı. E, bir de şöyle bir şey de var şimdi elektriği öyle sağladık diyelim ki hı hı. E, otomatik olarak da bahçemizde suladık suyu nereden elde su. ediyoruz? <gülüyor> suyu nereden geliyor? Efendim elektrik olmadığı için artesian kullanma şansımız yok. Hı hı. Yani buraya bir kuyu kazdırıp işte 15 metreden 20 metreden 30 metreden su çekme şansımız yok çünkü onlar yüksek miktarda elektrik hı çeken hı. cihazlar. Ha kurulabilir, yapılabilir. Evet bu mümkün ki zaten büyük tarlalar, bahçeler için bu sistemler kuruluyor. Özellikle hareketli sistemler de var bunu yapabilmek için. Hı hı. Ama o kadar maliyetli bir sistem kurmaya da ihtiyaç duymuyorduk. Biz daha çok yağmur suyuyla hı hı. ilgileniyoruz. Yağmur suyunu topluyoruz. İşte çatımız var. Çatımızın kenarlarında yağmur suyu olukları var. Yağmur suyu oluklarını evin çevresine yerleştirdiğimiz depolara plastik, Su depolarını toplayıp oradan yazın ihtiyacımız olacak suyu kışın veya bah baharda depolamaya çalışıyoruz. Hı hı. Ve de onun işte ben şimdi bakıyorum mesela çevreme e, hafif bir minik bir tülbentle mesela onun içine girecek olan büyük boylu şeyleri engelleyebiliyorsunuz. Filtremin imkanı var. Tabii tabii yani basit bildiğiniz bir tülbent hı hı. veya işte e, tül perdeyle ağzına yerleştiriyoruz e, deponun. Ve içine girebilecek hayvanat olabilir, böcek olabilir, ne bileyim büyük yaprak olabilir. Hı hı. Bu tür şeyleri engelleyerek suyun daha fazla kirlenmesini önlüyoruz. Peki siz bunların eğitimini aldınız mı? Hayır. <gülüyor> çok <gülüyor> basit hayır. <gülüyor> Peki nasıl öğreniliyor bu? Ya da bu hayat nasıl bu, kuruluyor? Bu, bu bir merak meselesi. Yani içinizden gelecek, içinizden geldiği zaman yapabiliyorsunuz bazı birçok şeyi zaten. Ben uzun yıllar işte National Geographic gibi, Discovery Channel gibi kanalları seyrederim. Sürekli bunları hani magazin programlarındansa veya işte uydurup dizilerdense bu kanalları seyretmeyi tercih ederim. E bu, bu kanallarda gördüğünüz şeyler bunlar. Yani yapılan, dünya üzerinde yapılmış ve denenmiş işler. Hani benim kurduğum ya da benim yaptığım ben sadece buraya uyarladım bunları. Peki bir yapı yapma konusunda önceden gördüğünüz biri... Ki size ne bileyim yani ya ben tabii bunu yapabilirim dedirten ilham kaynaklarımız var tabii tabii tabii, tabii ki tabii ki babamız Mesela. babamız yıllarca bu işlendiriyor. <gülüyor> evet onu da onu da dinlendirelim onu da tabii, tabii, tabii. Bizim e, aslında bu işler çok uzun yıllara dayanıyor. 1970'lerde e, var olan işte o zamanlar tek katlı olan evimizin hani Hı -hı. bir e, müteahhit vasıtasıyla çok katlı hale getirilmesi projesine babam kimseyle anlaşamadığı için müteahhitliği kendisi yapmıştı. 5 katlı bir ev dikti hani hı hı. müteahhitlik babında yapılacak bir işti. Hatta mimar değil, hı hı. mühendis değil. İlkokul mezunu bir vatandaştan bahsediyoruz. Hı hı. Sonuçta kendi işini kendisi görmek babında böyle bir şey yapmıştı kimseyle anlaşamadığı için. Hı hı. Sonraki yıllarda işte bir yazlık meselesi ortaya çıktı. Yine aynı şekilde kendileri çizdiler projeleri, kendileri yaptılar aynı şeyi. Hı hı. İkinci bir yazlık Yine da aynı şekilde. Kendileri projelendirdiler, kendileri yaptılar, kendileri ustaları buldular, hı hı. inşaatı yaptılar. Yani buradan gelen bir zaten hani altta tabanda bir şey var, meyil var. <gülüyor> Demek ki altyapımız var <gülüyor> e Şey oluyor anladım kadarıyla yani biraz önce dediniz ya hani bu bir merak meselesi ama aslında iş dönüp dolaşıp sanırım şu noktada bağlanıyor. Hayatta yani yaşamak da bir merak meselesi. He, tabii tabii. Değil tabii. mi? Yani öyle olunca işte hani hiç yapılamazmış ya da çok zor yapılabilirmiş gibi gelen pek çok şey o merak alanının verdiği enerji içerisinden e, yapılabilir hale geliyor. Hı hı. E, bu da yani benim açıkçası bu programda sizi konuk etmemin en önemli sebebi de o. Çünkü biz mimarlarla konuşuyoruz, büyük yapı projelerinden bahsediyoruz, dev kentlerin çözümsüzlüklerinden bahsediyoruz <gülüyor> ya da işte bir kente hapsolmak, belli yaşantıların içerisinde tıkışıp kalmaktan falan bahsediyoruz. İşte bu tatta merak içerisinden gelişmiş olan yaşama dair öyle bir merak bence insanın önüne o kapıyı açıyor e, ve yani sonuç olarak Dinleyicilerimiz de gelip de görebilirler değil mi? Sonuçta adresi de vermiş bulunuyoruz. Herkes, herkesi bekleriz <gülüyor> Bayramlı Köyü'nde. Evet. Çöğüklü evet. Gedik mevkiine geldikleri zaman Doktor Mert sorsunlar. Herkes gösterir zaten. Harika. Ee, teşekkür ediyoruz. Ve bütün çabalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyoruz efendim vakit ayırdığınız için. Siz teşekkür ediyoruz. Bize bu... Lütfu verdiğiniz için. Ama ne demek? E, acikmimarlik.blogspot.com adresinden ben buranın fotoğraflarını da paylaşacağım. Teşekkür ediyorum. E, sizlerden de her türlü geri dönüşü bekliyoruz. E, adresimizi biliyorsunuz. E-mail'larınızı bekliyoruz. İyi günler diliyoruz. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı.